Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nestehdiuhu Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdillahu felamudille le Ve men yudlil felahadiye le Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike le ve işhede anna Muhammedan abdhu ve rasulu. Ya eyü hanlizin âmen, tukullah hakkı tukatih, ve la temûtun illa ve ântum muslimun. Ya eyü han nasu tuk rabbkumü lâzî, xalak akum min nefsin wahepde, ve يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله ان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaleti finnar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat. <gülüyor> Dersimize başlamadan önce ilim derdeki arkadaşlara bu imkanı bizlere sunduğu için teşekkürlerimi hasreten iletiyorum Allah kendilerinden razı olsun yaptıkları çalışmaları gayretleri indinde kabul karin eylesin. bugün sizler için biraz imani biraz ahlaki biraz ahkami yani üç ciheti olan bir konu seçtim konu akideyle ile alakalı olduğu kadar menhejle Fıkıhla da alakalı Malum İmanın müsemması hakkında çok şeyler Duymuşsunuzdur İmanın müsemması Yani iman nedir İmanı oluşturan Öğeler nelerdir Biz bundan Bahsetmeyeceğiz çünkü bunlar Kitaplarda akide kitaplarında Uzun uzadıya Anlatılan meselelerdir hep söylenir İman söz ve ameldir İman söz ve ameldir Artar ve eksilir İstisna kabul eder Biz bugün imanın bu yönüne girmeyeceğiz Bugün imanın bizim için Realitede bize faydalı olan bir yönünü zikredeceğiz O da imanı arttıran sebepler ve imanı eksilten amiller nelerdir? Yani soru imanımızı nasıl arttırabiliriz? İmanımız nasıl artar? Madem ki ehli sünnet vel cemaat'te iman taatle artıyor. masiyetle ne yapıyor? Eksiliyor, azalıyor. Bunu teoriden neye almak zorundayız? Pratiğe almak zorundayız. Yani bunu devamlı terennüm etmenin, devamlı söylemenin bize getirileri olması lazım. Bize vermiş olduğu bir şeyler olması lazım. Eğer biz bunu teoriden pratiğe, yani biz bunu bir nevi kalbe, bir nevi lisana, bir nevi uzuvlara indirebiliyorsak, işte o zaman ehl Sünnet vel Cemaat'in ortaya koymuş olduğu o kaide, o kural, Temel esas ehli sünneti diğerlerinden ayıran o temel esas ne yapar? Yerini bulmuş olur. İmanı arttıran ve eksilten pek çok neden var. Biz bunlara burada çok fazla ayrıntıyla girmeyeceğiz. Sadece temel vasıflarla gireceğiz. Malum vaktimiz dar. Biliyorsunuz imanın amelen artması yani hakikaten artması ile alakalı sahabeden pek çok kabil var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'den gelen rivayet. Bu zikredeceğim rivayetlerin hepsi sahih. Tahrişlerini vermeyeceğim. Ne diyor mesela Hazreti Ömer? Diyor ki mu nezdadu imana Hadi gelin diyor imanımızı arttıralım. Hadi gelin imanımızı arttıralım. Diğer bir rivayeti Te'alev nezdadu imana. Hadi gelin bakalım oturun diyor. İmanımızı arttıralım. Bu imanı arttırmanın yollarını arayalım. Evet. Diğer Abdullah İbni Mesud'dan. Bakın nasıl dua ediyor. Allahümme zidni imanen ve yakinen ve fıkhen. Ey Allah'ım diyor. Beni imanca, yakince ve fıkıhça ne yap? Arttır. Yani benim imanımı, yakinimi ve fıkımı ne artır diyor. Evet duaya bakın arkadaşlar. Onlar imanın müsemması ile uğraşmamışlar. Çünkü onların döneminde imanın müsemması ile alakalı fitne yok. Vasıl ibn Ata yok. Cehenbin saffan yok. Caat bin Dirhem yok. Onların uğraştığı imanın gönüllere inmesi evet başka bir rivayet Muaz bin Cebel'in rivayeti diyor ki hadi oturun bakalım birlikte oturalım gelin diz çökün bir saat olsa bile iman edelim bir saat olsa bile iman edelim evet bir saat iman arkadaşlar bir saat evet diğer bir rivayet Abdullah bin Revahan'ın rivayeti diyor ki Teala Numin saaten Gelin diyor Bir saat iman edelim Sizde bir saat iman edelim Bu saati an olarak da alabilirsiniz Çok önemli değil. felnef Kurilla Allah'ı zikredelim venezdadu imana Ne yapalım İmanımızı arttıralım. Peki nasıl Allah'ı zikredeceğiz? Diyor ki bir taatihi Ona itaat ederek Gelin diyor Bir saat iman edelim Allah'a zikredelim Taatlerle imanımızı arttıralım Allahu Yezkuruna bir <gülüyor> mağfireti Bunun karşısında da Umulur ki Allah da bizi Mağfiretiyle zikreder Anar Evet. Bununla alakalı rivayetler çok. Arapçalarını vermeden birkaç tanesini okuyalım, geçelim. Umer bin Habib el-Hatmi diyor ki, İman hem artar hem de eksilir. Ona imanın artma ve eksilmesi nasıl olur diye sorulunca, O, Allah Celle Celaluhu zikreder, onu hamd edip noksan sıfatlarından tenzih edersek, bu imanın artması, ondan gafil kalır. Ona karşı kulluk görevlerimizi unutursak işte bu da imanın eksilmesidir diyor. Evet. Yine tabilerin büyüklerinden Alkame bin Kays en diyor ki haydi biraz yürüyüp imanımızı arttıralım. Sadece oturarak değil arkadaşlar yürüyerek ne yapalım? İmanımızı arttıralım. Abdurrahman bin Amr el-Evzai'ye imanın artması sorulmuş. Bakın nasıl cevap vermiş. Demiş ki, iman öylesine artar ki bir dağ gibi olur. Bir dağ gibi olur. Eksilmesinden sorulunca da, evet, iman hiçbir şey kalmayıncaya kadar eksilir, ta ki çekilir gider demiş. Evet. Ehl-i Sünnet-i Ahmet bin Hanbel'e imanın artması ve eksilmesinden soru sorulmuş. Demiş ki, iman öylesine artar ki yedi kat semayı geçer, öylesine de eksilir ki yedi kat yerin dibine girer. Evet. Son olarak, Ebu Derda'nın radıyallahu anh sahabi sözü olarak bir sözünü zikredelim daha sonra konumuzun esasına girelim. Diyor ki kişinin imanının artması onun bu artmayı bilmesi ve kişinin imanının eksilmesi onun da bunun eksileceğini bilmesi onun ince fikirli oluşundandır. Ne demek ince fikirli oluşu? Yani ne kadar dakik olursa, ne kadar fakih olursa her an imanının artabileceğini, her anda eksilebileceğini ne yapar? bilir bu onun fıkındandır diyor bakın alimlerden şehzadi ne diyor arkadaşlar diyor ki Allah'ın başarılı kıldığı mümin şu iki şeyi elde etmek için çaba gösterir birincisi tavsili bir imana sahip olup ilmi ve ameli olarak imanın gereklerini yerine getirmek tavsili bir imana sahip olacaksın yani ayrıntılarıyla bileceksin. Bunun mukabilinde hem ilmi hem de ameli olarak bu imanın gereğini ortaya koyacaksın. Sadece ameli olarak değil, aynı zamanda ilmi olarak. İkincisi imana ters düşen, imanı ortadan kaldıran ve imanı eksilten gizli ve açık tüm kötü ve çirkin işlerden kaçınacaksın. Mümin kişi Birinci durumda Yani ne demekti o birinci durum Tafsili imana sahip olmak Birinci durumda eksik yönlerini tamamlar İkinci durumda neydi o Yani imana ters düşen imanı ortadan kaldıran Eksilten gizli Açık her kötü işi bilmek İkinci durumda diyor Yapmış olduğu kusurdan ötürü Kesin bir tövbe ederek Elindeki fırsatları değerlendirir Evet Şehsadi böylelikle bize neyi hatırlatıyor? Diyor ki imanı arttırabilmek için imanı arttırmanın yollarını arayabilmek için illa da ne gereklidir arkadaşlar? İlim gereklidir. İlim. Ancak tek başına bu ilim ne yapmaz? Yetmez. Bunun amele sirayeti gerekir. İlmin de kendi içinde iki şıkkı vardır. Bir tanesi ispatını almak nedir ispatını almak yani lazım olanları almak iman namına bize neler lazım onları almak onları öğrenmek İkincisi, onun nefini de almak yani imana zarar veren onu zedeleyen menfi bütün unsurları da ne yapmak bilmek sadece müsbetleri değil aynı zamanda menfileri de bilmek bu bilgilerden sonra şöyle bir soru yöneltebiliriz Diyebiliriz ki imanımızı nasıl arttıracağız? İmanı arttırmanın yolu nedir? Yöntemi nedir? Bu konuda Allah'ın kitabından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, Selefi Salih'inin akvalinden, daha sonra gelen imamların sözlerinden alabileceklerimiz nelerdir? Arkadaşlar, imanı arttıran çok neden var. Çok. Biz burada belli başlarını ne yapacağız elimizden geldiği kadar zikretmeye çalışacağız bunlardan ilki Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden elde edilen bir ilmi öğrenmek Allah'ın kitabından Peygamber sünnetinden elde edilen telakkisi nereden dikkat edelim Aristo'nun kitaplarından değil Platon'un kitaplarından değil, Kant'ın kitaplarından değil, A kitabı din felsefesi kitabından değil, B kitabı din psikolojisi kitabından değil. Ya Allah'ın kitabından ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden elde edilen, mahsul olan bir ilmi ne yapmak? Öğrenmek. Bakın i̇bn Recep bu ilmi nasıl tarif ediyor? Bu ilmi nasıl tarif ediyor? Fadlu ilmi selef'te. Diyor ki faydalı ilim kitap ve sünnet metinlerini doğru bir şekilde okuyarak elde edilen manayı anlamak. Faydalı ilim kitap ve sünnet metinlerini doğru bir şekilde okuyarak elde edilen manayı anlamak Kur'an'ın ve hadislerin anlamlarını helal, haram züht ve diğer bilgileri sahabe tabi'in ve tabi tabi'inden geldikleri şekliyle elde ederek rivayetlerin zayıf ve sahihini anlam ve manalarını öğrenmek için gayret göstermektir. Evet faydalı ilim bu. Aklını kullanan ve faydalı ilim öğrenen kişi için bu anlatılan şeyler hem dünyası için hem de ahireti için yeterlidir diyor İbn Recep. Bakın sadece ahireti için değil aynı zamanda neyi için? Dünyası için. Bu ilmi öğrenmek, faydalı ilmi öğrenmek Kur'an ve sünnetten alındığı için elbette ki Kur'an ve sünnetin buna yönü, buna yönelik, buna dönük neleri vardır? Emirleri vardır. Bakın birkaç tane ayet alalım. Mesela bir tanesi diyor ki Allah azze ve celle Şehid Allah'ı, onu La ilahe illallah ve Malaikatı ve Ulul ilmi, Kâim'ın bilgisiyle, La ilahe illallah, El Aziz, Hakim. Evet, Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu beyan etmiştir ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ederler. Bakın arkadaşlar. Doğrudan peygamberlerin zikri geçmeden melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ederler diyor. İlim sahipleri. Evet. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Diğer bir ayet. Nisa 162 hepsinin Arapçasını okuyamıyorum. Fakat işlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler. Bakın ilimde derinleşmiş olanlar mümin değil mi? Mü'min ancak ayırt ediyor Allah. Önce kimi diyor. Fakat işlerinde ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. E zaten mü'min hem Peygamber'e indirilene hem de ondan evvelki peygamberlere indirilenleri iman edecek. Ama işin ehemmiyetine binaen ilim ehlini ne yapıyor ayırt ediyor. Namazını kılanlar, zekatını verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Diğer bir ayet-i kerime bakın, diyor ki Allah Azze ve Celle, inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama, inna Allah azizun hakim, inna azizun wafur. Allah Azze ve Celle kulları içinde Allah'tan en fazla, Allah'tan gereğince hakkıyla sadece kimler korkar diyor? Alimler korkar diyor. Sadece kimler? Alimler korkar diyor. Şüphesiz Allah üstündür, bağışlayandır. Başka bir ayet-i kerimede bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki, de ki, hitap Peygamberi'e, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an okununca derhal yüz üstü secdeye kapanırlar. Evet, ilim verilenler. Ve derler ki Rabbimizi tesbih ederiz. Ne demek tesbih? Tenzi. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar Kur'an okumak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 Yola ne yapar? Yöneltir. Diğer bir ayet, kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, yani Kur'an'ın gerçek olduğunu bilir, onun mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini açıkça ayanen ne yaparlar? Görürler diyor. Bu meyanda ayetler çok. Bunların her biri bize, her biri bize ilmin ve o ilim sahiplerinin faziletini ve gerçeklere Bu gerçekler hem kalbi gerçeklerdir arkadaşlar Hem akli gerçeklerdir Ne demek kalbi gerçekler? İmanca olgunlaşma, imanca mükemmelleşme Onların sahip olacağını gösteriyor Aynı zamanda akli gerçeklerdir Yani onlardır gerçek ilim ehli Onların dışındakiler müzevverdir Sahtedir Muaviye Radiyallahan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bakın ne rivayet ediyor. Diyor ki: "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid-din." Kim ki, kim ki Allah'tan bir hayır isteyecekse ya da ya da ya da çünkü muhtelif rivayetleri var. Ya da kimin ki hakkında Allah bir hayır murad etmişse onu dinde ne yapar? Fakih kılar. İbn-i Tevmiye bunun müstelziman veriyor bize. Yani karşılığını veriyor. Bu hadis ne demek arkadaşlar? Allah kimdeki bir hayır ne yaparsa irade ederse onu dinde ne kılar? Fakih kılar. Bakın diyor ki bunun manası şudur. Kim ki Allah'tan bir hayır isteyecekse onu dinde fakih kılmasını istesin. Dikkat edin. Yani para istesin demiyor. Dinde fakih kılmasını istesin bu çok önemli dinde fakih olma evet Ebu Derda radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiş kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Cenab-ı Allah onun için cennet yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler yaptığı işten razı oldukları için Allah yolunda ilim öğrenen öğrenciye kanatlarını gererler <gülüyor> Hakiki alim için denizdeki balıklara varıncaya kadar Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan mağfiret dilerler Hakiki alim için, alim bozuntuları için değil Alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlar üzerine olan üstünlüğü gibidir şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmamışlardır onlar ancak ilmi mirası olarak ne yapmışlardır bırakmışlardır diyor Ebu Umame'nin rivayetine göre El-Bahili'nin rivayetine göre bakın peygamber efendimiz ne diyor ne buyuruyor Alimin abidi olan üstünlüğü benim sizden birinize olan üstünlüğüm gibidir. Allah Teala melekleri, yerdeki ve gökteki bütün varlıklar, hatta yuvasındaki karınca ile denizdeki balıklar bile insanlara hayırlı şeyleri öğreten kişiye Allah'tan ne dilerler? Bağışlanma dilerler. Evet. Bu alişler bize ilmin ve alimin Ehemmiyetini ne yapıyor arkadaşlar? Açıkça ortaya koydu. İmam Acürri'nin Ahlakul Ulema adlı kitabından bakın bir pasaj okuyalım hızlıca. Ne diyor? Allah kulları içinde en sevdiklerini seçerek onları hidayete erdirdi. Sonra onların içinden en fazla sevdiklerine kitabı ve sünneti öğreterek üstünlük verdi. Onların içinden en fazla sevdiklerine kitabı ve sünneti öğreterek üstünlük verdi. Daha sonra onları dinde bilgili kılarak Kur'an ve sünneti yorumlamayı öğretti. Evet, kitap ve sünneti hıfzen bilmek çok önemli değil. Bunları ne yapabilmek? Yorumlayabilmek önemli. Onları her zaman diğer müminlerden üstün kılarak, derecelerini ilimle yükseltti ve kendilerini sabırla süsledi helal haram hak batıl fayda zarar çirkin güzel gibi şeyler ancak onlarla bilinir yani o alimler vasıtasıyla bilinir hem sahip oldukları makam hem de ilimleriyle amel etmedikleri zaman tehlikeleri büyüktür yani bunun mukabilinde makam ve o ilmin gereğini yapmazsa içinde bulunduğu durum da büyüktür, tehlikelidir. Onlar peygamberlerin varisleri. Evliyanın gözbebeğidir. Gerçek evliya alimler. Hani birileri evliyalığı denizde arıyor ya hiç oraya gitmeye gerek yok. Evliyalığı İmam Ebu Hanife'de arasınlar. İmam Şafi'de arasınlar. İmam Malik'de arasınlar. İmam Ahmed bin Hanbel'de arasınlar. Denizdeki balıklar, onlar için bağışlanma diler Allah'tan Melekler onlara kanatlarını gererek saygı duyar Kıyamet gününde peygamberlerden sonra şefaat edendir onlar Meclislerinde hikmet yayılır Amelleriyle gafil insanlar gafletlerinden uyanır Subhanallah. Onlar insanların en üstünüdür Dereceleri ise zahitlerden kat kat daha fazladır Hani Zühtehli gördüklerimiz var ya İmam Acuri diyor ki bu ulema onların yanında kat kat daha fazla Yaşamları başkaları için en büyük fırsat Ölümleri ise ümmet için büyük bir kayıptır Evet Onlar gafil insanları uyarır Cahilleri öğretir Ve asla onlardan bir kötülük beklenmez Nefislerini öylesine güzel terbiye ederler ki Onlara itaat edenler Hiçbir zaman ayrılığa düşmez Güzel öğüt verdikleri için Kusur yapanlar hatalarından döner Tüm insanlar onların ilmine muhtaçtır Onlar insanların önünü aydınlatan lamba Dünyanın ışık kaynağı Ve ümmetin direğidir Hikmet pınarları Şeytanın öfkesidir Hak ehli Onlarla bulurlar hayatı Hak yoldan sapanların Onlarla ölür kalpleri Onlar Karada ve Deniz'de yolcuların yönlerini gösterdiği, kayboldukları zaman yönlerini şaşırdıkları, çıktıkları zamanda yolcuların yönlerini buldukları yıldızlar gibidir. Evet. İmam Hacuri daha sonra bu görüşlerini ayet ve hadislerle ne yapıyor? Destekliyor. İmam Acuri'nin sözüne bakarsak arkadaşlar, ilmi sadece teorik bazda almıyor. Yani, hep söylüyoruz talebelerle hadis okurken diyoruz. İlmi sadece rivayet için, hadisi sadece rivayet için almayacağız. Aynı zamanda ne için alacağız? Riyayet için alacağız. Riyayet. Yani, ne yapacağız? Yaşayacağız. İlimden kasıt, o ilmi, amelle ne yapmak? Zenginleştirmek. Peki, bunu nasıl tespit ederiz? Neden illa da ilimden kastın amel olduğunu söyleriz? Bakın, birincisi tüm şeriatlar Allah'a ibadet için gönderilmiştir. Zaten peygamberlerin de vazifesi budur. Temel gaye bu. Mesela bir ayet alalım. Ya eyyühen nas, öbüdu rabbek. Ey insanlar, Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Bakın ibadet. Kulluk kelimesi ibadetin tercümesi değildir. İbadet edin. Çünkü ibadet kulluğu da içerir, ibadetin kendisini de içerir. Yani ibadetin hem akidevi hem de ne? fıkhi iki tane yönü vardır. Kulluk sadece akidevi yönüne işarettir. Onun için Osmanlı ibadet kelimesini ibadet olarak Türkçemize kazandırmıştır. Dedelerimizi kazandırdıklarını uydurukça kelimelerle ne yapmayalım? Heba etmeyelim. Evet. İkincisi Kur'an ve sünnetten elde edilen deliller ilmin amelin ruhu olduğu yönündedir. Evet. Amelin ruhu. Ancak amelsiz bir ilimde nedir? Faydasızdır. Amelsiz bir ilimde nedir? Faydasızdır. Mesela bir ayet alalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Yoksa o gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan,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 Üçüncüsü, Kur'an ve sünnette ilmiyle amel etmeyenler hakkında şiddetli cehennem azabı tehditleri var. O gün alim ilmiyle amelip, amel edip etmediğinden ne yapacak? Hesaba çekilecek. İlmiyle amel etmeyen alimin vebal altında kalarak pişman olacağını bize ne yapıyor? Kur'an haber veriyor. Mesela diyor ki: "Etâmurunun nâse bilbiri ve tensevun enfusekum ve ân tum tettûlun Evet, siz insanlara iyiliği emreder ve bunu kendi nefisleriniz hakkında ihmal edip unutur musunuz? Oysa ki siz kitabı devamlı okursunuz. Hiç aklınız yok mu? Akletmez misiniz? Bakın Şeyhülislam i Samimi Teymiye ne diyor? Delilir ki diyor ilim iki çeşittir. Kalpte olan ilim bir de dilde olan ilim. Kalpte olan ilim bir de dilde olan ilim. Kalpte olan ilim faydalı olan ilimdir. Sadece dille ifade edilen ilme gelince o Allah'ın kullarına verdiği bir delildir. Alim kalbiyle manaları çok iyi algılayan hatip ise sadece diliyle konuşan kişidir evet bakın Şeyhülislam'ın tabirine bakın alim kalbiyle manaları çok iyi algılayan hatip ise sadece diliyle konuşan kişidir hatip başkalarına kalbin hal ve durumlarından anlattığı halde kalbinde anlattığı şeylerin eseri yoktur evet Bu sadetle yola çıkarak dedik ya Kur'an ve sünnetten ne yapılmış elde edilmiş ilim bunu ne yapmak öğrenmek insanın imanını artırır. Elbette ki bu ilimlerin başında Kur'an-ı Kerim'i okumak ve o ayetler hakkında ne yapmak düşünmek gelir. Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumak lazım. Üç günde, yedi günde, bir ayda Hatimden bahsediyorum. Üç günde bir ayet okumaktan bahsetmiyorum. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Ve nuzilu min el Kur'anin mahu ve şifaun ve rahmetun lil mu'minin velayizidu zalimine illa hasara. Evet. Allah Azze ve Celle diyor ki biz Kur'an'dan iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını arttırır. Evet. Kur'an-ı Kerim'i ne yapmak? Okumak bizim için hem bir şifa hem de bir rahmet vesilesi arkadaşlar. Şifayı maddi anlamda anlamayın. En büyük şifa manevi hastalıklardan kurtulmadır. Evet. Aynı zamanda bir rahmettir. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki, işte bu Kur'an'da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik, ona uyun, bakın ona uyun diyor arkadaşlar. Ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Diğer bir ayet, gerçekten onlara bilgiye göre açıkladığımız inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. Bu kitap ne? Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an. Bakın alimler bu ayetler hakkında ne diyor? Diyor ki genel bir kanaat. İbni Kesir bu kanaatleri kendi cümleleriyle ifade etmiş tefsirinde. Bu ayetler alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in faziletini, bu kitabın tüm insanlar için hidayet kaynağı olduğunu, tüm hastalıklara özellikle kalbi hastalıklar ve bu hastalıklardan şüphe ve kötü arzular için bir şifa, Tüm insanlık için bir müjde ve rahmet, en doğru yola ileten bir rehber, Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve öğüt almaları içinde tehdit edici ayetlerin bulunduğu bir kitap olduğunu ne yapmaktadır? Beyan etmektedir diyor. İşte bu sebeple allah Teala kullarını Kur'an ayetleri üzerinde düşünmeye ne yapmış? teşvik etmiş. Mesela demiş ki: "E fele ayete Kur'an em ala kulubin aqfaluh." Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi yoksa kalpleri ne mi kilitli mi? Evet. Demek okumak aynı zamanda ne yapmak? Kur'an'ı düşünmek. Diğer bir ayette bakın ne diyor Allah azze ve celle? "Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki insanlar onun ayetlerini düşünsünler." Ve temiz akıl sahipleri bu ayetlerden ibret alsınlar. Evet. İbn Kesir Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumayı okuma olarak sadece ne yapmıyor? Algılamıyor. Birazdan bir iki nakil burada ne yapacağız? Söyleyeceğiz. O ayetler üzerinde ne yapmak? Düşünmek. Tefekkür etmek Diğer bir ayette onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı diyerek Allah Azze ve Celle hodri meydan diyor Yani istediğiniz kadar okuyun, okumaktan korkmayın İmanınızı arttırır, küfrünüzü arttırmaz Onda bir çelişki bulmanızda ne değil? Mümkün değil diyor Demek ki Kur'an ayetleri üzerinde ne yapmamız lazım, düşünmemiz lazım. O düşünme bizi neye sevk ediyor arkadaşlar? İmanı ziyadeleştirmeye. Yine Kur'an ayetleri üzerinde düşünerek okuduklarımızın, anladıklarımızın, İmanımızı açıkça arttırdığını da Allah Azze ve Celle ne yapmış ifade etmiş demiş ki: "Innammal mu'minoon ellevine iza tukir <gülüyor> Allahu jilat qulubuhum ve iza tulet alehim ayatuhu zadetum imana ve ala Rabbihi Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri yani Kur'an okunduğu zaman imanlarını arttırır ve bunlar yalnızca Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. Ey Muhammed de ki ister ona yani Kur'an'a inanın, ister inanmayın. O daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Evet ve derler ki Rabbimizi tenzih ederiz şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar hem de bu Kur'an'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da arttırır diyor. Evet. Sadece iman değil o imanın mi gereği olarak ne? Teslimiyet. İbn Kesir diyor ki arkadaşlar Allah Teala diyor şu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydı da korkusundan ne yapardı, Yarılıp parçalanırdı. Ve buna delil olarak da <gülüyor> Lev Enzelna hadel Kur'an'a Ala Jebelilna Ra'itehu Kaj'an Mutsaddi'an Min Khaytillah. Ve tilk el amsalu nazi bu halin Nasi la Allahu ayetini delil gösteriyor. Diyor ki biz bu Kur'anı bir daha indirseydik Allah korkusundan onu baş eğmiş parça, parmış, parça parça olmuş görürdün bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz bakın gene şu meseleye temas ediyor İbni Kesir diyor ki allah Teala Kur'an'ı sözlerin en güzelleri olarak indirdiğini ayetler arasında ahenk ve uyumluluk bulunduğunu bıkma ve sıkılma olmadan tekrar edildiğini şöyle bildirmedik <gülüyor> arkadaşlar biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar var biz talebelerle bazen tekrar yaptığımız zaman talebeler sıkılıyorlar yani ben şurada size aynı cümleyi beş kere tekrar edeyim sıkılırsınız ama Allah'ın kitabı müstesna o tekrarlar ne yapmıyor asla okuyanı sıkmıyor Aksine imanını arttırıyor. Diyor ki Allah, Allah sözünün en güzelini birbirleriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Subhanallah. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir derken, hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren ne yapmaz? Olmaz diyor. Evet Son olarak Kur'an-ı Kerim'in bu yönüyle alakalı bakın arkadaşlar Şehir-i vermiş olduğu bazı bilgiler var onları kısaca alalım. Vaktimiz dar Diyor ki şunu bilmek gerekir ki, bu cümlelere dikkat edelim arkadaşlar. Şunu bilmek gerekir ki, imanın artması sadece Kur'an okumakla değil, bilakis Kur'an'ı anlamaya çalışarak onunla amel edip uygulamakla gerçekleşir. Çünkü nice Kur'an okuyan var ki Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onlar hakkında davacı olacaktır. Ve bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahi bir hadisi ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah bu Kur'an sayesinde bir toplumu yükseltir, diğer bir toplumu da alçaltır. Yani bir toplumu yükseltebildiği gibi, bir toplumu da ne yapabiliyor bu Kur'an sayesinde? Alçaltabiliyor. Bakın diğer bir hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kur'an ya senin lehine ya da aleyhine delil olur. Ya lehine ya da aleyhine delil olur. Kur'an'la amel edersen imanın artar. O senin lehine bir delildir diyor Şeyhülislam. Hükümleriyle amel etmezsen imanın eksilir. O da senin aleyhine delildir. Katade bin Diame Es-Sedusi bakın ne diyor? Hiç kimse Kur'an okumaya oturmaz ki imanı ya artmış veya eksilmiş olarak kalkmış olmasın. Dikkat edeceğiz. Hiç kimse Kur'an okumaya oturmaz ki imanıya artmış veya eksilmiş olarak kalkmış olmasın. hasan Ül Basri bakın tabinin büyüklerinden ne diyor? Allah'a yemin ederim ki Allah'ın koyduğu emir ve yasaklara dikkat edilmeden Kur'an'ı Arkadaşlar lütfen, lütfen Allah'a yemin ederim ki Allah'ın koyduğu emir ve yasaklara dikkat edilmeden Kur'an'ı Eksiksiz ezberlemek Hiçbir şey ifade etmez Hatta onlardan biri Kur'an'ın onayladığı Ve tavsiye ettiği Hiçbir ahlak ve özelliğe sahip olmadığı halde Ben Bir ter harfini yanlış okumadan Kur'an'ı baştan sona okudum Veya Ben bir nefeste bir sureyi okudum diyerek Övünüp durur Diyor ki şimdi bakın bunun üzerine Allah'a yemin olsun ki bunlar ne Kur'an'ı güzel okuyan kişilerdir Ne bir ilim ehli ne de şüphelerden kaçınan takva sahibi insanlardır Söyleyin bana Kur'an okuyanlar ne zamandan beri böyleydi Allah bunların emsalini çoğaltmasın Evet hasan Basri bizzat ne yapıyor? O duayı yapıyor ve beddua Bakın İbril Arabi ahkamı Kur'an'da ne diyor arkadaşlar? diyor ki fakat bu Kur'an birileri için meslek haline gelmiş. Onu savunmuş ve onun için ömürlerini ona ihtiyaç duymadıkları halde tüketmişlerdir. Onlardan biri bardağı ortaya koyduğu gibi Kur'an lafsıyla çok iyi okurayarak Kur'an'ı ne yapar ortaya koyar yani şu bardağı nasıl ben böyle ortaya koyuyorum? O da Kur'an'ı benim bu bardağı şuraya koyduğum gibi çok güzel okuyarak ne yapar? İfa eder. Fakat Kur'an ayetlerinin manalarını bir bardağa kırar gibi kırar da... Kur'an ayetlerinin manalarını o koyduğu bardağa kırar gibi kırar da... Ayetler arasındaki manaları birbirine bağlayamaz. Hükümlerini ihmal eder ve ayetlerin gereğini yerine getirmez diyor. Evet... İbnül Kayyın bakın ne diyor Bir Müslümanın Kur'an'dan tam anlamıyla Faydalanabilmesi için Onu okumadan önce Ondan nasıl istifade edeceğini bilmesi gerekir Kur'an'dan faydalanmak istediğin zaman Onu tilavet ederken Kulağını ve kalbini ona ver Allah'ın sen kendisine konuşan Ve hitap eden Bir kişi gibi ol Allah'ın kelamı değil mi Kur'an Allah'ın kelamı değil mi gayrı mahluk ondan başladı ona dönecek e, hal böyle olunca Allah'la konuşuyorsun Allah'la konuştuğunu hesaba katacaksın Allah'ın fermanlarını okuduğunu ne yapmayacaksın unutmayacaksın Evet. demek ki imanı arttırabilmek için bu faydalı ilimlerin başında ilk ne geliyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i ne yapmak okumak, anlamak gereğiyle ne yapmak amel etmek. İkincisi Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını ne yapmak bilmek. Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını ne yapmak arkadaşlar bilmek. Bu konuda çok şey söylenir ama iki cümle alacağım ve o iki cümleyle bu bahsi uzatmayacağım. Diyor ki şevsamü isim ve sıfatlar ilmi genel olarak ilimlerin en şereflisi ve en değerlisidir. Bu isim ve sıfatları anlama ve araştırmakla meşgul olmak ise, arzuların en büyüğü, bu bilgileri elde etmek ise, insana bahşedilen en değerli Allah vergisi olup, imanı arttırmak için de en büyük vesiledir. Evet, Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını bilmek, Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu imanı arttırmayı ne yapar? Sağlar Malum Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi var değil mi? Onları sayan cennete girer Bakın i̇bn Kayyim diyor ki İsimlerini sadece lafızlarıyla saymamak Yanında anlamlarını ve işaret ettiği gerçekleri bilmek Üçüncü derecede de onunla dua etmek ibadet esnasında Allah'a ne yapmak? Bu isimlerle yakarmak. Seleften biri bu manayı diyor, şu özlü cümleyle ifade etmiştir. Allah'ı en fazla tanıyan, ondan en fazla korkup, isim ve sıfatlarına en fazla müracaat edendir. Evet, isim ve sıfatlarına en fazla ne yapan? müracaat edendir üçüncü faydalı ilim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelemek, ibretler almak Enes bin Malik ne diyor ben on sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ettim bana bir gün dahi of demedi Yaptığın bir şey için niçin yaptın yapmadığım bir şey için de şöyle yapsaydın asla demedi Yine Enes bin Malik diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti, en güzeli ve en yiğidiydi. Başka bir rivayette de Peygamber Efendimiz ahlak olarak insanların en ahlaklısıydı. Abdullah bin Amir ise Peygamber aleyhisselatü vesselam çirkin söz söyleyen bir kişi değildi. O şöyle derdi, sizin en seçkinleriniz ahlakça en Güzel olanlarınızdır. Ebu Said İl Kudri, Peygamber Efendimizin şöyle dediğini bize naklediyor. O örtüsünün altındaki bakire bir kızdan daha edepliydi. Bir şeyden hoşlanmadığını yüzünden anlardık. Bakın Ebu Said İl Kudri ne diyor? O örtüsünün altındaki bakire bir kızdan daha edepliydi. Bir şeyden hoşlanmadığını ne yapardık? Yüzünden anlardık. Bütün bunlar bütün bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bizim alabileceğimiz pek çok neyin dersin olduğunu açıkça bize ne yapıyor arkadaşlar ifade ediyor. Diğer bir faydalı ilim İslam dininin güzellikleri üzerinde düşünmek. Yani bu şer'i bazda da olabilir, kevni bazda da olabilir. Ne demek bu? Yani İslam dini her şeyin en güzelini ne yapar? ortaya koyar. Çünkü İslam dini en güzeldir. Hal böyle olunca inanç sistemi olarak en mükemmel, ahlak ilkeleri olarak en güzel, adil hükümler yönüyle en adil, güzellik yönüyle de eşsiz örneklerle dolu bir dindir diyor Şeyhül Sem'un Taymiyye. Hatta diyor ki ve lakinnallaha habbebe ileykumul iman ve zeyyenehu fî kulûbikum. Ve o Allah ki ne yaptı? İmanı size sevdirdi ve kalplerinizde onu ne yaptı? Güzelleştirdi. He, i̇man neyin ifadesidir arkadaşlar? İslam'ın ifadesidir değil mi? Hal böyle olunca onun Allah tarafından bize sevdirilmesi ve bizim kalplerimizde onun güzelleştirilmesi imanın, İslam'ın açıkça en güzel şeyler olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki üç özellik var ki kimde bunlar bulunursa o imanın lezzetini tadar. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek sevdiğini Allah için sevmek Allah kendisini küfür batağından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek İşte bakın bu güzellikler üzerinde düşünmek bizim ne yapacaktır? imanımızı arttıracaktır diğer bir faydalı ilim İslam'ın ilk üç kuşağı olan sahabe tabi ve tebe-i tabi'nin hayatını okumak hep söylüyorum Arapça bilenlerin elinden Siyerü'l-Ehamübe'la İmam Zehebi'nin kitabı asla düşmemelidir Asla. Bilmeyenler ise farklı kitaplara müracaat edebilir. Ancak bilenlerin özellikle Siyerü'l-Ehamübe'layı ne yapması lazım? Okuması lazım. Neden peki bu üç kuşak? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Kuntum hayru ummetin uhricet nas." Çünkü çünkü diyor siz insanlar için çıkarılmış en ne? Hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmet. Kimdir bu en hayırlı ümmet? Ümmetimin en hayırlısı. Yani o asrı ifade edenler, o yüzyılların en hayırlısı, peygamber ailesihatu vesselam'un gönderildiği asır, sonra ondan sonra gelen, sonra ondan sonra gelenler. Evet. Onun için bu üç kuşağın neyini hayatını okumamız lazım. Bakın arkadaşlar, İbn ne diyor? kim onlara ne kadar benzerse o kadar mükemmel olur evet Ubud-u öyle diyor kim onlara ne kadar benzerse o kadar ne olur diyor hayırlı olur ha demek ki bu 5 unsur bize neyi gösteriyor arkadaşlar faydalı ilmin alt başlıklarını ikinci imanı arttıran amillerden ikincisi Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden varlıklar üzerinde düşünmek yani kevni ayetler diyoruz arkadaşlar kevni ayetler mesela diyor ki Allah azze ve celle tebarekellezî ceale fissemâi ve ceale fîhâ ve kameram Munira. gökte burçları yaratan ve oraya ışık kaynağı bir güneş ve aydınlatıcı bir ay koyan Allah ne kadar mübarektir evet yani bu Allah Azze ve Celle'nin ne kadar üstün olduğunu, ne kadar bize insanlarda bulunduğunu ne yapıyor? Açıkça gösteriyor. Diğer bir ayet, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında. Geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için birçok deliller vardır. Evet. اِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ وَاَخْدِ لَا فِي اللَّيْلِ وَاَنْنِهَارْ اِلَىٰ اَخْرِ الْاَيَ Uzun bir ayet, Arapçaların okuyamıyorum, zaman dar. Evet bunları düşünürsek arkadaşlar, bu kevni ayetleri düşünürsek elbette ki imanımız ne yapacaktır? Artacaktır. Evet. Üçüncü imanımızı arttıran etken allah Teala'ya karşı yapılan ibadet ve taatlerde çaba sarf etmek. Gayret edeceğiz arkadaşlar, gayret. Bu üç neyle? Alt başlıkla kendini gösterir. Bir, kalp amelleri. iki dil amelleri. Üç, uzuv amelleri. Bunların her biriyle alakalı taatlerimizi ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Nedir kalp amelleri? Pek çoktur. Pek çoktur. Allah'ı zikretmekten tutun da, Kur'an'ı okumaya helalleri haramları öğrenmeye ilim meclislerinde bulunmaya bunların her biri bunların her biri bize neyi gösterir? bu amellerin kendi içindeki şıkkını gösterir bakın kalp amelleriyle alakalı bir hadis alalım daha sonra diğerine geçelim uzatmıyor Numan bin Beşir hadisi diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat edin bedende öyle bir et parçası var ki o iyi olursa bütün beden iyi olur, o kötü olursa bütün beden kötü olur. Nedir o? Kalptir diyor. Kalp. Kalp amelleri çok önemli. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle: Yaum elayn faum alun vela benun illa men et Allaha bi kalbin selim. Evet. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim olarak gelenler müstesna. Evet. Kalp nasıl iyi olacak? O kalp amellerini ne yaparak? Ortaya koyarak. Kalp amelleri ihlastan, sevgiden, doğruluktan tutun da aklınıza gelen bütün neler kalp amellerini kapsayan hususlar. Sonra dil amelleri var. Dil amelleri. Mesela ne diyor Allah Azze ve Celle? اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Ancak müminler şunlardır. Ancak Allah zikredildiği zaman kalpleri ne yapar? Kıpır kıpır eder. Evet. Başka ne diyor? وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَف۪يرًا لَعَلَّكُمْ tufluhum. Allah'a çokça ne yapın zikredin umulur ki ne yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Müslim sahihinde Ebu Hureyre'den şunun naklediyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Mekke'ye doğru giderken Cemdan denen bir dağın yanından geçerken şöyle buyurdu. Yürüyün, işte bu cemdan dağındır. Tekleyenler geçmiştir. <gülüyor> Sahabi, tekleyenler kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorunca, Allah Resulü şöyle cevap verdi. Allah'a çokça zikreden erkek ve kadınlardır. Evet. Ebu derda bakın ne naklediyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Size amellerin en hayırlısı olan, melikiniz olan Allah'ı en fazla razı eden, Derecenizi en fazla yükselten Altın ve gümüş infak etmenizden Daha hayırlı olan Düşmanınızla karşılaşıp Onların boynunu Veya onların sizin boynunuzu Vurmasından daha hayırlı Bir şeyi haber vereyim mi Sahabe nedir o Ey Allah'ın Resulü deyince O Allah'ı zikretmektir buyurmuştur Evet Abla bin Busur'un rivayetine göre Bir adam peygamber efendimize Gelerek şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü, imani görevler hayli çoğaldı. Bana tutacağım ve ondan ayrılmayacağım bir şey söyle. Allah Resulü, dilin devamlı Allah'ın zikriyle ıslak kalsın diye cevap verdi. Evet. Yine Buhari Müslümin, Ebu Hureyre'den rivayetine göre bakın, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? allah Teala şöyle buyurdu, kutsi hadis. Kulum, benim hakkımda nasıl kanaat beslerse, ben de ona o şekilde kanaat beslerim. O beni kendi içinde anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. O beni bir toplum içinde anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Bu konuda pek çok ney var? Rivayet var. Bakın, bu da dil ameli olarak imanımızı ne yapıyor? Arttırıyor. Organlarla, uzuvlarla amele gelince, bunu da bize uzun bir şekilde Muminun suresindeki ilk 11 ayet veriyor. Hani kad eflahul mu'minun ellazihum fi salatihim khashihun vellezihum anillahi muridun diyor ya devam ediyor. Hemen okuyalım. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat vazifelerini yerine getirirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmeyi isterse işte bunlar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 İmanla değil mi? Ameli iman kelimesiyle ne yapmıştır? Vurgu yapmıştır. Mesela demiştir ki ve كَانَ اللّٰهُ لِيِّدُوا اِمَانَكُمْ Fakat Allah sizin imanlarınız zayi edecek değil. Yani neyinizi? Amelinizi. Amelin imandan bir cüz olduğuna ney? Vurgu. Bu konuda çok şey söylenir. Vaktimiz dar. Evet. İmanı arttırması yönüyle amellerde Hatlerde neden bahsediyorduk uzuv amellerinden bahsediyorduk üç tane ayeti kerime okuyacağız arkadaşlar bu üç ayeti kerime ile meseleyi özetleyeceğiz daha sonra imanı eksilten unsurlara geçeceğiz İlk ayetlerden innehu leyse sultan alellevine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur Evet, dikkat edeceğiz. İman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur diyor Allah azze ve celle. Şevhelsemiyye'ye bakın bunu hangi sadette açıklıyor? Diyor ki iman ve şubelerini elde etmek bazen insana, bazen de başkasına bağlı olur. Örneğin Allah Ümmet için imana davet ederek iyiliklere emredip kötülüklerden alıkoyan dinin gereklerini, delillerini, dinin önem verdiği şeyleri, Allah'ın indirdiği hükümleri ve diğer şeyleri öğreten bir kişi için tahsis edebilir. Mükafat veya ceza amelin cinsine göredir. Nitekim insanların eksik yönlerini tamamlamak, onlara nesat edip hakkı tavsiye etme yolunda gayret sarf edip bu konuda sabretmenin karşılığını Allah kişinin yaptığı amele göre verir dikkat edelim ona kendi katında bir güç ve nur kuvvetli bir iman güçlü bir tevekkül inancı verir iman ve kuvvetli bir tevekkül inancı insan ve cin insan ve şeytan tüm bunlardan ne yapar insanı düşmanına karşı zafere ulaştırır nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır Şüphesiz ki iman edip de Rabbine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur. Yani demek istiyor ki iman ve artı tevekkül yani imanın içine neyi almak? Ameli almak. Çünkü İslam inancında kuru tevekkül yok. Tedbir almak lazım değil mi? Tedbir de amelli olur. Ha, i̇şte diyor bu ikisini bir araya getirirsen şeytanın senin üzerinde nüfuzu olmaz. Diğer bir ayet Ve zekir fe innezzikra tenfaül ne yap? Öğüt ver, hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere ne yapar? Fayda verir. Fevekkir innefaati zikra. Seyfkeru men yakşa ve yetecennebu hal eşka. Diyor ki, onun için öğüt ver. Eğer öğüt fayda verirse saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbah olan da ondan kaçınacaktır. Şeyhli diyor ki buradaki öğütten kasıt sadece Kur'an'dan öğüt almak değil aynı zamanda o öğüdü dikkat edelim arkadaşlar insanı Allah'tan haşiyete başka eşkiyalıktan da neye etkiyalığa çeviren her şeydir Allah'tan insan nasıl korkar ilimle korkar çünkü Allah'tan en fazla kimler korkar alimler ilim ve ameli bir arada bulundurmuşlar insan eşkıyallıktan nasıl kurtulur? ilimle peki ilmi bilmek yeter mi? yetmez adam öldürme diyor değil mi Allah Azze ve Celle? hak müstesna adam öldürme peki sen bunu uygulamazsan ilmi bilmenin bir anlamı var mı? yok demek istediği şu Var mısınız arkadaşlar? Peki, taplıyoruz. Ki arkadaşlar, kalkıyor muyuz? İşimiz var herhalde. Evet. Evet. Evet. Demek ki adam öldürme haram ayetini bilmek uygulamadığın müddetçe insan eşkıyalıktan ne yapmıyor, kurtarmıyor. İmanı eksilten unsurları kendi içinde iki şıkkı ayıracağız. Kısaca geçiyorum. Bir tanesi iş sebepler. İlki iş sebeplerin arkadaşlar cehalet. Cehalet imanı eksiltir. Allah Azze ve Celle diyor ki Galu ya Musa, ic'allena ilahen kemalehum âlihe, gale innekum kavmun teçhelûn'' ''Ey Musa'' Onlar öyle demişler. Ey Musa, onların tanrıları olduğu gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz dedi. Demek ki cehalet imanını yapan arttıran etkenlerin başında geliyor. Eksilden etkenlerin başında geliyor evet. Ebu Aliye sahabenin kişinin işlediği her günah Cehaleti sebebiyledir dediklerini nakleder. Ebu aliye kişinin işlediği her günah cehaleti sebebiyledir dediklerini naklediyor. Kimin? Sahabenin. Mücahit bin Cebir el de diyor ki, Günahından vazgeçinceye kadar Allah'a isyan eden herkes cahildir. Yine şöyle diyor, işlediği günahtan dönünceye kadar Allah'a karşı işlenen her suçun temelinde cehalet yapmaktadır diyor. İkincisi arkadaşlar imanı eksilten iç etkenlerden ikincisi gaflet, yüz çevirme ve unutma. Nedir gaflet? Nedir gaflet? Gaflet zayıf bir hafıza ve dikkatsizlik neticesinde kişide olan, kişide oluşan nedir? Unutkanlıktır. Ne diyor Allah azze ve celle? Ve inne kesiran nasi an ayatina legafilun. İnsanların çoğu ayetlerimizden nedir? Gafildirler. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle, kendi kendine yalvararak, ürfererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbine an, kimlerden olma? Gafillerden olma diyor. Evet. Yüz çevirmeye gelince Allah Azze ve Celle diyor ki, vemen avlamunimmen, zekre bi ayet Rabbhi, thumma aqrz anha inna minal mujrimina muntakimun kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir muhakkak ki biz günahkarlara layık olduğu cezayı veririz unutmaya gelince o da gafletten umursamazlıktan veya pek çok şeyden kaynaklanır. Allah Azze ve Celle diyor ki: "Velate kunu nesulla fe ensahum unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Onun için dualarımızda ne diyoruz? "Rabbena la tu'akhizna ev ahta'na." Ey Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizleri ne tutma, sorumlu tutma. Diğer iç etken arkadaşlar günah işlemek. Diğer iç etken ne? Günah işlemek. Günah işleyen insanın imanı ne yapar? Eksilir. Allah azze ve celle de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de günahları kaça ayırıyor? 2 ayırıyor. Değil mi? Büyük günahlar ve küçük günahlar olmak üzere. Diyor ki: "İnteşteni bu kebairatun hevne anhu nukezzir ankum seyyatikum ve nedhlikum mudgalan kerima." Diyor ki Allah Azze ve Celle Eğer yasaklanmış olan Allah'ın size yasakladığı sizin yasaklandığınız o büyük günahlardan kaçınırsanız Sakınırsanız Allah sizin günahlarınızı ne yapar? Tekfir eder, örter ve sizi çok kerimleye, mudhale sokar diyor Kısaca İbn-i Teymiye bakın Günahların imana zararını nasıl açıklıyor? Diyor ki, günahlar imanı eksiltir. Bunlar, dikkat edelim arkadaşlar, günahın cinsi, zarar şiddeti, miktarı, işlendiği zaman ve mekan, günahlara karşı kayıtsızlık, günahı işleyen kişinin konumu. Bütün bunlar ne yapar? İnsanın imanına zararda derece nispetinde etkili olur bir örnek vereyim daha iyi anlatalım iki insan düşünün arkadaşlar iki insan bir tanesi yaşlı bir tanesi genç bunlardan hangisinin zinaya düşmesi insanlar tarafından daha garip karşılanır işte Allah tarafından da daha garip karşılandığı için günahı daha fazladır İki insan düşünün gene fakir ve zengin. Bunlardan hangisinin cimri olması insanlar tarafından daha garip karşılanır? Zenginin neden? Fakir ne yapmaz? Cimrilik yapmaz, değil mi? Çünkü yok. Zengin cimrilik yapar. Peki fakirin cimrilik yaptığını düşünün. Fakirin cimrilik yaptığını düşünün. Evet. Normal niye? olmayan bir şey cimriliğini yapıyor. Ha, i̇şte insanların garip karşıladıklarını Allah da garip karşılıyor arkadaşlar. Evet, bunu kastediyor. Diğer unsur, iç unsur, emmare nefis, emmare, aşırı şekilde kötülüğü emreden nefis. Ve ma uberiu nefsi, inna nefse le emmare tum bisur. Illa men rahime Rabbi, inne Rabbi wa rahim. Bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum çünkü nefis aşırı şekilde insana kötülüğü emreder Rabbim acıyıp koruması müstesna şüphesiz Rabbim çok bağışlayan ve çok ne yapandır esir giyendir bakın peygamber efendimiz ne diyor hamd Allah'a mahsustur ona hamd eder ondan yardım ve bağışlanma dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüğünden de Allah'a sığınırız nefislerimizin şerrinden Kötülüğünden Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. İblis i Teymiye bütün bu bilgileri verdikten sonra bu sebeple diyor, imanını eksilme ve zayıflatmaktan korumak ve nefsin kötü sonuçlarından emin olmak isteyen kişi nefsini muhasebe etmesi ve onu devamlı kınaması gerekir. Nefis muhasebesi amelden önce ve sonra olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Birinci şekli, bir işe başlamadan önce o işin yapılmaması kanaati ağır basıncaya kadar düşünüp taşınmak. İkincisi, bir işi yaptıktan sonra nefsi muhasebe etmek. Nefsi muhasebe etmekte üç çeşittir diyor. Bakın birincisi Allah hakkı olan bir ibadeti gereği şekilde yerine getirip getirmediği konusunda nefsini muhasebe etmesi. İkincisi terk edilmesi yapılmasından daha hayırlı olan amellerde nefsini muhasebe etmesi. Üçüncüsü adet haline getirdiği veya mübah olan bir işi yaptıktan sonra bu işi neden yaptığını ne yapması? Cevaplaması. Bunu yaparsanız diyor günah işlemekten uzak kalırsınız. Daha sonra diyor ki i̇bn Teymiye Bütün bunları şu ayet bize ne yapmaktadır? Göstermektedir. Ya eyyühellezine amin takullah vel tenzur nefsun ma demet li gadin Vettakullah Diyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki iç etkenler bunlar. Dış etkenler dış sebepler ilki şeytan arkadaşlar. Şeytan inne şeytan l-insani aduhun mubin açık bir düşman değil mi şeytan insan için? Açık bir düşman. يَا يَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا حُتُوَاتِ Ey iman edenler, şeytanın adımlarını ne yapmayın? Takip etmeyin. Ve men yettebi şeytan, kim ki takip ederse, o yola girerse, fe inneu ye'muru bil fehşa vel münker. Bilsin ki şeytan bütün kötülükleri ve münkeri ne yapar? Emreder. Daha sonra diyor ki, inne şeytan lekum aduvun fettehiduhu aduvva. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. O halde onu ne belleyin? Düşman. Belleyin. Birinci etken, dış etken bu. İkincisi dünya ve fitneleri. Bakın İbni Kayyım ne diyor? Kişinin dünyaya duyduğu rağbet ve sevgi ölçüsünde taatı ve ahiret isteği de o derece azalır. Kişinin dünyaya duyduğu rağbet ve sevgi ölçüsünde taatı ve ahiret isteği de o derece azalır. Diyor ki ayet-i kerimede وَاَلَمُوا اَنَّمَ hayatu الدُّنْيَا Layibun ve lehvun ve zinetun ve tefâhurun ilâ ahiril âye. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs. Aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir diyor. Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor? Allah'a yemin olsun ki ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden önceki kişilerin önüne serildiği gibi sizin de önünüze serilmesinden, dünya için yarış işinde bulunmanızdan, sizden öncekilerin dünyaya aşırı derece bağlanmaları sebebiyle helak olduğu gibi sizin de helak olmanızdan korkuyorum. Buhari ve Müslüm'ün başka bir rivayetinde de sizden öncekileri oyaladığı gibi sizi de oyalamasından korkuyorum diyor. Bütün bu bilgileri verdikten sonra İbnül Kayyım şu ayeti kerimeyi diyor ki del olarak alın vel ahiretu hayrun ve akha. <Sessizlik> Oysa ki ahiret daha hayırlı ve daha nedir? Kalıcıdır. Devamlıdır. Diğer dış etken arkadaşlar kötü arkadaşlar. Kötü arkadaşlar. Kötü arkadaş edinmek. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam sayı hadiste Erreculu ala dini halilihi <Sessizlik> İnsan dost edindiği kişinin dini üzeredir. Feleyandur ahadukum men yuha. Sizden biriniz kimi dost edindiğine ne yapsın baksın. Bakın Ebu Süleyman el-Hattabi ne diyor? Hadiste geçen kişi dost edindiğinin dini üzeredir cümlesinin anlamı dinini ve güvenilirliğini benimsediğin kişiyle dostluk kur. Çünkü sen böyle bir kişiyle dostluk kurduğun zaman o seni kendi inandığı dine ve mezhebe bağlar. Sakın ha ben kendi dinimde sebat ederim düşüncesine aldanarak Allah'ın razı olmadığı din ve mezhebe sahip olan kişiyle ne yapma arkadaşlık etme Süfyan bin Uyeyne diyor ki bu hadisten şu anlaşılır Firavne ve bir de yanındaki arkadaşı Haman'a Haccaca ve ondan daha şerli olan Yezid bin Ebi Müslim'e Süleyman Abdülmelik'e bir de onu doğru yola getiren arkadaşı Reca bin Hayve'ye bakıp ibret alın yani bu tür insanlarla ne yapmayın, arkadaşlık yapmayın. Yaparsanız ne olur arkadaşlar? İmanınız azalır. E bu derda diyor ki bir kişinin yürürken, bir yere girip çıkarken o anki durum ve hareketleri onun dindeki bilgisinin olup olmadığını bize ne yapar? İbn-i Mesud da diyor ki, insanları dost edindikleri kişilere göre değerlendirin. Zira kişi ancak hoşuna giden kişiyle dostluk ne yapar? Kurar. Ağmeş de diyor ki, zamanımızda bir kişi hakkında şu üç şeyden başka bir şey sormuyorlardı. Yürümesinden, bir yere girip çıkmasından, bir de kiminle arkadaşlık yaptığından. İmam Süfyan diyor ki bir kişinin çok iyi veya çok kötü bir kişi olmasına yanındaki arkadaşı kadar etkili olan başka bir şey yoktur. Katade de diyor ki Allah'a yemin ederim ki biz kişinin huyu ve ahlakıyla kendine benzeyen bir kişiden başkasıyla arkadaşlık yaptı, yapmadığını gördük. Siz de salih insanlarla arkadaşlık yapın gibi onlar gibi olasınız. İmam Fudal de diyor ki mümin istediği kişiyle oturamaz. Allah ve Resulünün istediği kişiyle oturur. Evet, bütün bunlar, bütün bunlar bize imanın eksilmesine vesile olan nedenleri açıkça ifade ediyor. Özet olarak, kısaca bir daha ana başlıkları verelim. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. dedi ki imanı arttıran nedenler arkadaşlar, bir faydalı ilim, iki Allah'ın varlığına birliğine Delalet eden varlıklar üzerinde düşünmek 3- allah Teala'ya karşı yapılan ibadet ve taatlerde çaba göstermek Faydalı ilmi de kendi içinde Kur'an-ı Kerim'i okumak Anlamak, ayetler üzerinde düşünmek Allah'ın güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını bilmek Peygamber Efendimizin hayatını inceleyerek ibret almak İslam dininin güzellikleri üzerinde düşünmek İslam'ın ilk üç kuşağı olan sahabe tabi'in ve etva tabi'in hayatını okumak olarak ne yaptık? Algıladık. Allah-u Teala'ya karşı yapılan ibadetleri de üçe ayırdık. Kalp ile yapılanlar, dil ile yapılanlar, uzuvlar ile yapılanlar. İmanı eksilten nedenleri de iki ana başlık altında zikrettik. İç nedenler, dış nedenler. İç nedenler cehalet dedik. Gaflet, yüz çevirme ve unutkanlık dedik. Günah işlemek dedik, kötülüğü emreden emmare nefis dedik. Dış nedenler olarak şeytan dedik, dünya ve fitnesi dedik, kötü arkadaş dedik. Bütün bunları ne yapmamız, bilmemiz ve buna göre hareket etmemiz, imanımızı artırma yönüyle ne yapmak, faydalanmak, imanımızı eksilten şeylerden de kaçınmak yönüyle bizi ne yapar, hayra, bizi güzele, bizi İslam'a ulaştırır. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Vaktinizi çaldım, uzattım, hakkınızı helal edin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşe la ve etûriylek.